Enam suresi, Necm 203 Tüm övgüler, gökleri ve yeri oluşturan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Başkası övülemez. Sonra da Allah'ın ilahlığını ve Rab'liğini kabul etmeyen şu kişiler, bir şeyleri Rab'lerine eşit denk tutuyorlar. O sizi bir balçıktan oluşturmuş olandır. Sonra, Süre sonunu gerçekleştirmiştir. Ve adı belirlenmiş süre sonu, onun katındadır. Sonra siz hala kuşkulanıp duruyorsunuz. Ve O, göklerdeki ve yerdeki Allah'tır. O, gizdinizi ve açığınızı bilir. Kazandığınız şeyleri de bilir. Necm 204 Onlarsa Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün, kesinlikle ondan mesafelenip uzak durmuşlardır. Sonra da onlar, kendilerine hak gelince onu kesinlikle yalanladılar. Artık alaya aldıkları şeylerin önemli haberleri yakında kendilerine gelecektir. Görmediler mi ki biz, onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkanları kendilerine verdiğimiz, yüzünü üzerlerine bereketlerle gönderip altlarında ırmaklar akıttığımız nice nesilleri değişime, yıkıma uğrattık. Biz onları günahları sebebiyle değişime, yıkıma uğrattık ve onların sonrasından başka bir nesil oluşturduk. Ve biz, eğer ki sana papirüste yani kağıtta yazılı bir kitap indirmiş olsak, onlar da ona elleriyle dokunsalardı, kesinlikle o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kişiler, bu apaçık sihirden başka bir şey değildir derlerdi. Ve onlar, bu peygambere bir melek indirilseydi ya dediler, eğer biz bir melek indirmiş olsaydık, iş kesinlikle bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz bile açtırılmazdı. Eğer biz peygamberi bir melek yapsaydık, yine de onu bir adam şeklinde yapardık, ve onlar yine düştükleri kuşkuya düşerlerdi ve hiç kuşkusuz senden önce de elçilerle alay edildi sonra da onlardan alay eden kişileri alay ettikleri şey kuşatı verdi de ki yeryüzünde dolaşın sonra da yalanlayanların sonu nasıl olmuş bakın de ki göklerde ve yerde olanlar kim içindir de ki Allah içindir Allah Rahmeti kendi zatı üzerine yazmıştır. Sizi kesinlikle kendisinde asla şüphe olmayan kıyamet gününe toplayacaktır. Kendi kendilerini zarara sokan kimseler, işte onlar iman etmezler. Ve gecede, gündüzde barınan her şey O'nundur. O, en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, Besleyen, fakat kendisi beslenmeyen, Allah'tan başka yardım eden, koruyan, yol gösteren bir yakın mı edineyim? De ki, ben İslam kişilerin ilki olmakla emrolundum ve sen sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. De ki, ben kesinlikle eğer Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım. Kim ki ortak koşmaktan, isyan etmekten döndürülürse, kuşkusuz Allah o gün ona rahmet etmiştir. Ve işte bu, apaçık kurtuluştur. Ve eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka açacak yoktur. Ve eğer O, sana bir hayır dokundursa da, kuşkusuz O, her şeye gücü yetendir. Ve O, kullarının üstünde daha üstün olarak isyan eden kimseleri kahredendir. Ve o, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilendir. De ki, tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, benimle sizin aranızda Allah tanıktır. Ve sizi ve ulaşan herkesi kendisiyle uyarayım diye bana bu Kur'an vahyolundu. Allah'la beraber gerçekten başka ilahlar olduğuna siz gerçekten tanıklık eder misiniz? De ki, ben etmem. De ki, o ancak ve ancak bir tek ilahtır ve kesinlikle ben sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım. Kendilerine kitap verdiğimiz şu kimseler, peygamberi kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Kendi nefislerini kayba uğratan şu kimseler, işte onlar iman etmezler. Ve Allah'a karşı yalan uydurandan veya ayetlerini yalanlayandan daha yanlış davranan, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Hiç şüphe yok ki şirk koşarak yanlış davranan, kendi zararlarına iş yapan bu kimseler kurtuluşa eremezler. Ve o gün hepsini toplayacağız. Sonra biz ortak koşan kimselere... Hani nerede o gerçeğe aykırı olarak inandığınız ortaklarınız diyeceğiz? Sonra onların ateşlere atılmaları, Rabbimiz Allah'a kasem olsun ki, biz ortak koşanlardan değildik demekten başka bir şey değildi. Bak, kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediler. O uydurdukları şeyler de kendilerinden ayrılıp kayboldu. Onlardan sana kulak verenler vardır. Oysa biz, onu kavrayıp anlamalarına, kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık oluşturduk. Onlar, bütün alametleri, göstergeleri görseler de ona inanmazlar. Öyle ki o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, sana geldiklerinde seninle tartışmaya girerek, bu öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir derler. Ve onlar, Ondan men ederler ve kendileri ondan uzak dururlar ve onlar bilinçsizce yalnızca kendilerini değişime, yıkıma uğramaya sürüklüyorlar. Ve onların ateşin üzerinde durduruldukları zaman ah ne olurdu dünyaya döndürülseydik. Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık diye verdiklerini bir görsen aksine İşin astı daha önce gizleyip durdukları açığa çıktı. Geri çevrilselerdi yine yasaklandıkları şeye kesinlikle dönmüşlerdi. Evet, onlar gerçekten yalancıdırlar. Ve onlar, şu bizim iğreti dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz diriltilecek de değiliz demişlerdi. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen. Rableri, bu bir gerçek değil miymiş der. Onlar, Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir derler. Rableri, öyleyse küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olmanız nedeniyle azabı tadın der. Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar, kesinlikle kayba zarara uğrayıp acı çekmişlerdir. Kıyamet anı ansızın gelince, onlar, Günahlarını sırtlarına yüklenmiş olarak diyecekler ki, dünyada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize. Dikkat edin, yüklenip durdukları günahları ne kötüdür. Ve basit dünya hayatı sadece eğlence ve oyundur. Son yurt, ahiret yurduysa Allah'ın koruması altına girenler için kesinlikle daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Biz onların söylediklerinin seni kesinlikle üzdüğünü elbette biliyoruz. Ama onlar aslında seni yalanlamıyorlar. Ama şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler Allah'ın ayetlerini bile bile reddediyorlar. Ve elbette ki senden önce de elçiler yalanlanmıştı da kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve eziyet olunmaya sabretmişlerdi. Ve Allah'ın sözlerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Hiç şüphesiz ki sana elçilerin haberlerinden bir kısmı gelmiştir de. Ve eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi gücün yetiyorsa yerin içinde bir delik ya da gökte bir merdiven ara da onlara bir alamet, gösterge getir. Allah dileseydi kesinlikle onları doğru yol kılavuzu üzerinde toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Ancak dinleyenler karşılık verir. Ölüleri, onları da Allah diriltir. Sonra yalnızca ona döndürülürler. Ve onlar dediler ki, ona Rabbinden bir alamet gösterge indirilmeli değil miydi? De ki, şüphesiz ki Allah bir alamet gösterge indirmeye güç yetirendir. Fakat onların çoğu bilmezler. Ne yeryüzünde hiçbir irili ufaklı kıpır duyan canlı, bir iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi önderli topluluklar olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan, yetersiz bırakmadık. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayan şu kimseler de karanlıklar içindeki sâğar ve dilsizlerdir. Her kim dilerse Allah onu şaşırtır. Kim de dilerse onu doğru yol üzerine bırakır. De ki, kendinizi hiç düşündünüz mü? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet vakti gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz. Aslında yalnızca Allah'a yalvarırsınız da O dilerse çağırdığınız şeyi kaldırır ve siz ortak koştuğunuz şeyleri ağzınıza almazsınız. Ve andolsun, Senden önceki önderli toplumlara elçiler gönderdik de, onları yalvarsınlar diye dayanılmaz zorluk, yoksulluk ve sıkıntılarla çeviri verdik. Onlara zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta oldukları şeyleri çekici gösterdi. Derken kendilerine hatırlatılanı terk ettiklerinde. Onların üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Öyle ki, kendilerine verilen şeylerle sevince kapılıp şımarınca, onları apansız verdik. Artık onlar, umutları suya düşenler oldular. Böylece şirk koşarak, küfrederek, yanlış, kendi zararlarına iş yapan topluluğun kökü kesildi. Ve tüm övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır. Başkası övülemez. De ki, hiç düşündünüz mü, eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alır ve kalplerinizi mühürlerse, onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir? Bak, biz ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra da onlar sırt çevirip engelliyorlar. De ki, kendinizi hiç düşündünüz mü, Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, Şirk koşarak yanlış davrananlar kendi zararlarına iş yapanlar toplumundan başkası mı değişime, yıkıma uğratılmış olur? Ve biz gönderilen elçileri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olmak üzere göndeririz. Artık kim iman eder ve düzeltirse, artık onlara hiç korku yoktur. Onlar mahzun olmayacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlara da yapmakta oldukları Hak yoldan çıkışlar yüzünden azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Görünmeyeni, duyulmayanı, geçmişi, geleceği de bilmem ben. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben yalnızca bana vahyedilene uyuyorum. De ki, kör ile gören eşit olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Ve Rablerinin huzurunda toplanılacaklarından korkanları, Allah'ın koruması altına girmeleri için sana vahyedilenle uyar. Onların, O'nun aslarından yardım eden, yol gösteren, koruyan bir yakın kimseleri ve destekçileri, kayırıcıları yoktur. Ve Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam sürekli Rablerine dua eden kimseleri kovma. Onların hesabından sana hiçbir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara hiçbir şey yoktur. Ki onları kovarsan, yanlış, kendi zararlarına iş yapanlardan olursun. Ve biz, Allah aramızdan bunlara mı iyilikte bulundu desinler diye onlardan bazısını bazısıyla böyle ateşlere sürükledik, imtihan ettik. Allah, Kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödeyenleri daha iyi bilen değil midir? Ve ayetlerimize inanan kimseler sana geldikleri zaman hemen selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Şüphesiz sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tövbe eder ve düzeltirse, şüphesiz ki Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir de. Ve biz ayetleri işte böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Ve suçluların yolu ortaya konsun, sana belli olsun diye. De ki, şüphesiz ki ben sizin Allah'ın aslarından yalvardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım. De ki, ben sizin boş iğreti arzularınıza uymam. Eğer uyarsam sapıtmış olurum ve ben kılavuzlandığım doğru yola erenlerden olmamış olurum. De ki, ben Rabbimden apaçık bir delil üzerindeyim. Siz ise o delili yalanladınız. O çabuk gelmesini istediğiniz şey benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir. Gerçeği O anlatır, gerçekleştirir ve O, ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin çabuk gelmesini istediğiniz şey benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş kesinlikle gerçekleşmiş gitmişti. Ve Allah, yanlış, kendi zararlarına iş yapanları en iyi bilendir. Görünmezin, duyulmazın geçmişin geleceğin anahtarları da yalnızca onun katındadır ondan başka hiç kimse onları bilmez karada ve denizde olanları da bilir o o bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez yerin karanlıklarındaki bir tane yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın ve o sizi geceleyin vefat ettiren geçmişte yaptıklarınızı yapmanız gerekirken yapmadıklarınızı bir bir hatırlattıran, gündüzün elde ettiğiniz şeyleri bilen, sonra adı konmuş süre sonunun gerçekleşmesi için sizi kaldırandır. Sonra dönüşünüz yalnızca O'nadır. Sonra O, yaptıklarınızı size haber verecektir. Ve Allah, kulları üzerinde hükümranlığını sürdürür ve O, sizin üzerinize koruyucular gönderir. Sonra da sizden birine ölüm geldiği vakit elçilerimiz, hiç eksik fazla yapmadan onu vefat ettirirler. Onlara geçmişte yaptıklarını, yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlatırlar. Sonra kendi gerçek mevlaları Allah'a döndürülürler. Dikkatli olun, hüküm ancak O'nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratlisidir. De ki, siz bizi bundan kurtarırsa kesinlikle karşılığını ödeyenlerden olacağız diye gizli ve yakararak O'na yalvarıp dururken, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? De ki, sizi O'ndan ve her sıkıntıdan Allah kurtarır. Sonra da siz ortak koşarsınız. Ve o, size Kur'an'ı ayrıntılı, hak, batıl ayrılmış olarak indirdiği halde, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Ve kendilerine kitap verdiğimiz şu kişiler, Kur'an'ın şüphesiz Rabbinden hak ile indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sen onların bu kitabın Allah tarafından indirildiğini bildikleri hususunda sakın şüphecilerden olma. De ki. O, üstünüzden ve ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi ayrılıkçı gruplara ayırıp kiminizin kiminize hıncını tattırmaya gücü yetendir. Bak, onlar iyice anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl evirip çeviriyoruz, inceden inceye açıklıyoruz. Senin toplumun ise azap, Kur'an ayetlerin iyice açıklanması, hak olmasına rağmen onu yalanladı. De ki, ben sizin üzerinize işleri belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan biri değilim. Her önemli haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Siz de yakında bileceksiniz. Kesinlikle size Rabbinizden gözünüzü açacak, doğru yolu bulduracak bilgiler geldi. Artık kim hakkı görürse yararı kendisine, kim de körlük ederse, Zararı nedir Ben sizin üzerinize bir bekçi değilim ve ayetlerimiz, alametlerimiz, göstergelerimiz hakkında boşa uğraşanları gördüğün zaman, onlar ondan başka söze dalıncaya kadar hemen onlardan uzak dur. Ve eğer şeytan bunu sana terk ettirse de, hatırladıktan sonra o şirk koşarak yanlış davrananlar, kendi zararlarına iş yapanlar topluluğuyla beraber oturma. Allah'ın koruması altına girmiş olan kişilere de o şirk koşarak yanlış davrananların, kendi zararlarına iş yapanların hesabından bir şey yoktur. Fakat Allah'ın koruması altına girmeleri için bir hatırlatma.